Elçilerin İşleri 25. Bölüm Eyalete vardıktan üç gün sonra Festus, Sezariye'den Yeruşalim'e gitti. Başkâhinlerle Yahudilerin ileri gelenleri, Pavlus'la ilgili şikayetlerini ona açıkladılar. Festus'tan kendilerine bir iyilikte bulunmasını isteyerek, Pavlus'u Yeruşalim'e getirtmesi için yalvardılar. Bu arada pusu kurup Pavlus'u yolda öldüreceklerdi. Festus ise Pavlus'un Sezariye'de tutuklu bulunduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini söyleyerek, Aranızda yetkili olanlar benimle gelsinler. Bu adam yanlış bir şey yapmışsa ona karşı suç duyurusunda bulunsunlar. Dedi. Festus onların arasında sadece 8-10 gün kadar kaldı. Sonra Sezariye'ye döndü. Ertesi gün yargı kürsüsüne oturarak Pavlus'un getirilmesini buyurdu. Pavlus içeri girince, Yeruşelim'den gelen Yahudiler çevresini sardılar ve kanıtlayamadıkları birçok ağır suçlamada bulundular. Pavlus, Ne Yahudilerin yasasına, ne tapınağa, ne de Sezar'a karşı hiçbir günah işlemedim. diyerek kendini savundu. Yahudilerin gönlünü kazanmak isteyen Festus, Pavlus'a şöyle karşılık verdi. Yeruşelim'e gidip, orada benim önümde, bu konularda yargılanmak ister misin? Pablos, Ben... Sezar'ın yargı kürsüsü önünde durmaktayım. Dedi... Burada yargılanmam gerekir. Sen de çok iyi biliyorsun ki... Yahudilere karşı hiçbir suç işlemedim. Şayet suçum varsa... Ölüm cezasını gerektirecek bir şey yapmışsam... Ölmekten çekinmem. Yok eğer... Bunların bana karşı yaptığı suçlamalar asılsız ise... Hiç kimse beni onların eline teslim edemez. Davamın Sezar'a iletilmesini istiyorum. Festus danışma kuruluyla görüştükten sonra şu yanıtı verdi. Davanı Sezar'a ilettin. Sezar'a gideceksin. Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile Berniki, Festus'a bir nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Sezariye'ye geldiler. Bir süre orada kaldılar. Bu arada Festus, Pavlus'la ilgili durumu krala anlattı. ''Felix'in tutuklu olarak bıraktığı bir adam var.'' dedi. ''Yeruşalim'de bulunduğum sırada Yahudilerin başkainleriyle ileri gelenleri onunla ilgili şikayetlerini açıkladılar. Onu cezalandırmamı istediler. Ben onlara herhangi bir sanığı kendisini suçlayanlarla yüzleştirmeden... ''Kendisine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak savunma fırsatı vermeden onu suçlayanların eline teslim etmek Romalıların geleneğine aykırıdır.'' dedim. Onlar benimle buraya gelince hiç vakit kaybetmeden ertesi gün yargı kürsüsüne oturup adamın getirilmesini buyurdum. Ne var ki kalkıp konuşan davacılar ona beklediğim türden kötülüklerle ilgili hiçbir suçlama yöneltmediler. Ancak... Onunla çekiştikleri bazı sorunlar vardı. Bunlar kendi dinlerine ve ölmüş de Pavlus'un iddiasına göre yaşamakta olan İsa adındaki birine ilişkin konulardı. Bunları nasıl soruşturacağımı bilemediğim için Pavlus'a Yerüşalim'e gidip orada bu konularda yargılanmaya razı olup olmayacağını sordum. Ama kendisi davasını imparatora iletti. İmparatorun kararına dek tutuklu kalmak istedi. Ben de onu imparatora göndereceğim zamana kadar tutuklu kalmasını buyurdu. Agrippa Festus'a ''Ben de bu adamı dinlemek isterdim.'' dedi. Festus da ''Yarın onu dinlersin.'' dedi. Ertesi gün Agrippa ile Berniki büyük bir tantanayla gelip komutanlar ve kentin ileri gelenleriyle birlikte toplantı salonuna girdiler. Festus'un buyruğu üzerine Pavlus içeri getirildi. Festus, Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler dedi. Yeruşalim'de olsun, burada olsun bütün Yahudi halkının bana şikayet ettiği bu adamı görüyorsunuz. Onu artık yaşatmamalı diye haykırıyorlardı. Oysa ben ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemediğini anladım. Yine de Kendisi davasının imparatora iletilmesini istediğinden onu göndermeye karar verdim. Ama efendimize bu adamla ilgili yazacak kesin bir şeyim yok. Bu yüzden onu sizin önünüze ve özellikle Kral Agripa senin önüne çıkartmış bulunuyorum. Amacım bu soruşturmanın sonucunda yazacak bir şey bulabilmektir. Bir tutukluyu imparatora gönderirken, kendisine yöneltilen suçlamaları belirtmemek bence anlamsız.